Yep, I'll just. That was so killing. I'll just like respond. Responding. Then, okay. Yep. Woo Herkese iyi akşamlar. Merhabalar. Evet Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programı başladı İlk Salma e ben. Ben Seçil Dürkan. Teknik masalarda Barış Demirar ve Feryal ile beraberiz bu akşamın yayınında. Haftanın ilk dergisi hoş geldiniz hepiniz. 18 Haziran 2018 tarihli yayınımız. R Plus R Now isimli grupla başladık. Robert Klasper ve Terry Martin'in grubu. Önümüzdeki günlerde İstanbul'da olacak bir yeni caz grubu. Reflect plus response yani düşün ve cevap ver eşittir şimdi ismine taşıyan bir grup aslına bakarsanız onlardan Respond isimli kayıt bu haftanın dergisini başlattı ilk dergisini. Evet ilk yayın biraz üzümlü bir yayın olarak sürecek bu dakika itibariyle zira İskender savaşıyla devam edeceğiz. İskender Savaşı'nı yitirdik. Dün aldığımız haber bu şekilde. Ondan bahsedeceğiz sizlere ve onun sesini duyacağız. İlk yarım saat sesi devre daim olsun. İstemek değil zaman kısaca günün başlıklarına da bir bakalım. istersen seçildi. Evet. Iki, bir yarım saatimiz İskanlar Savaşı'yla geçecek. Ardından ikinci yarım saatimizde Kent takvimini duyacaksınız. Burada Kadıköy ile birlikte ve sonra haftanın albümüne bir kulak vereceğiz. Esbşör As Svensson Trio dinleyeceğiz. Aslında haftanın e, albümü bir konser kaydı. Ölümünün 10. yılında İsveçli Piyanist'ten gelecek. Londra konseri geçtiğimiz haftalarda yayınlanmıştı. Bu hafta da bize eşlik edecek Svensson Trio'suyla birlikte. Ve saat 19.30 ...da serbest atışa bırakacağız biz yerimizi. Kayhan Ergin ve Mehmet Çopuroğlu hazırlayıp sunmakta. NBA'de şampiyon belli oldu ve bu yüzden bu programı NBA'ye ayırdılar. Ee, bütün detaylarıyla saat 20'ye kadar devam edeceğiz. Evet, kapaca böyle. 18 Haziran'ın dergisi günün tarihine... Bir İskender savaşır notu iliştirmek durumundayız onu bitirdik 62 yaşındaydı dün ölüm haberini aldık yarın Kılıç Ali Paşa camiinden bu arada cenazesinin kaldırılacağını bir kereden sizlere duyuralım sabah açık gazetede de duymuş olabilirsiniz İskender Savaşı'yı açık programcısı, çok yönlü bir entelektüel ve psikoterapistim. Aynı zamanda 1955 yılında Ankara'da doğmuş Hacettefe ve Kaliforniya Üniversitesi'nde üniversite hayatına başlamış. Kaliforniya, Berkeley'de daha doğrusu psikoloji okuyup ardından da kendisi hasta dil bilimi eğitimini sürdürüyor. İskender, Savaşır, Toplum ve Bilim, Zemin, Defter ve Macworld dergilerinde yazı ve şiirleri yayınlandı. Pek çok ansiklopedinin editörlüğünü yapmıştı var. Sosyalizm ve Toplumsal Mücadele Ansiklopedisi bunlardan bir tanesi. Bilgisayar Ansiklopedisi, Ero, Cinsel Yaşam Ansiklopedisi sayabileceklerimiz arasında yayın yönetmenliği ve yayın koordinatörlüğü yapmıştı buralarda. Yanı sıra İmago ve İçgürü, psikoterapi merkezlerinde de psikoterapist ve eğitimci olarak çalıştık ki e, ömrünün son günlerinde de e, aslında psikoterapist e, kimliğiyle çalışmalarını insanlarla olan temasını sürdürmekteydim. Şubat ayında yakalandığı e, kanserden ötürü yitirdik kendisini. Evet, İskender savaşır. Aynı zamanda bir hocam, yazar, psikoterapist olmanın yanı sıra Defter Dergisi'ne kısaca baktık bugün. İskender Savaşı'nın kurucusu olduğu medyasi yayınlarında geçtiğimiz günlerde aslında yayınlanmasından yıllar sonra nihayet dijitalize etmiş olduğu özellikle... Türkçe, e, sosyal bilimler ve edebiyat alanında çok ciddi bir külliyat. İskender Savaşır buranın da bu meclanın da kurcuları e, arasındaydı. E, oraya bakmanızı, yazılarını ve çevirlerine her an ulaşabileceğinizi söyleyelim. Herhangi bir derlemenin yayınlanmasını beklemenize gerek yok. Modernizmin eşiği mesela 5. sayıda e, geçmiş ve geçmişçilik hakkında Ahmet Oktay ve Orhan Koçak yeri yanı sıra Stendhal, Tolstoy, Hugo üzerinden modernizm soruşturması var. Sezar'ın özgürlüğü, Hegel, Merle, Ponti Monexer'in de yazılarıyla başlıyor. Buradaki İskender Savaşır'ın e, da geriye bıraktığı bir külliyat söz konusu aslında. Mütakip sayılarda hapishane tanıklıkları, Nurdan Gülblek ile hapishanelerine giriş yazısı, sonrasında e, bir inceviner... Hey değerlendirmesi modernleşme ve modernizm bilarda verdiği bir semilerin yazıya dökülmüş hali Heidegger üzerine 3 soru zaman ve kimlik üzerine sorular Safvet Muratural ile söyleşi ilk elden belki İskender Savaşırım geniş entelektüel kapasitesine ve yeteneklerine göster de çok önemli de bir çevirmen. Walter Benjamin'in son bakıştaki aşkını mesela kendisine borçluyuz. Daha defter dergisindeyken Benjamin'in önemli olan mektuplarını çevirmiş. Bununla beraber yine defter dergisi içerisinde daha sonra bir kitap oylumuna da dönüşecek olan Benedict Anderson çevirileri de var ama yanı sıra Adorno, Thomas Kuhn, Julia Kristeva, Franco Moretti, Stephen Frost gibi isimleri de çok... Tam da bir derlemeci kimliğiyle çevirmen kimlerin yanı sıra e, okuyucularıyla buluşturmuş bir entelektüel şahıstı. Açık Radyo yayınları e, da 2001 yılında başlıyor Eskender Savaşı'nın ilk resmi yayını Ayşe Tütüncü ile beraber Açıkla Radyo'nun 13. yayın döneminde başlattığı tünelin ucundaki ses programıydı. Müziğin Ruhu Ruhun Müziği alt başlığıyla bir yıl boyunca sürdürülen yayının ardından bir sonraki yayın döneminde Aslı Erdoğan Ayşe Tütüncü'nün yerine geçiyor. Alt başlık kalıyor. Müziğin ruhum, ruhun müziği olmak üzere ama karşıdan sesler başlığı konuyordu. Sonrasında 2008 yılına kadar aslında İskender Savaşır tek başına muhtelif konuklar ve dertlerle bu yayını, karşıdan sesler yayını sürdürmüştü 2008 yılı. Yani bundan tam 10 yıl öncesi aynı zamanda İskender Savaşır'ın Tabii caizse açık dergiye transfer olduğu bir yıldı. Kelimelerin anayurdu ve tarihi Timuçin Binder ve Ömer Aygünle beraber dergi içerisinde çok olan dışı bir etimoloji programı yapmışlardı birazdan ses kayıtlarını dinleyeceğiz İskender Bey'in sesini duymak istiyoruz eğitiminin ardından evet de, radyo macerasına dönersek son döneme işte eşi, işler göz aydınla beraber mekanlar ve çağlar içinde sesle sürdürdü radyodaki e, varlığını Bahçüliahtı baştan sonra muhtelif yorumlar ile bu yayında orada İskender Bey ayrıldı ama e, yer yerde işlerin işler göz aydın tamamlamak e, için e, yedek programcılığında sürdürmüştü çok yakın dönemde yayına da Hatırlayanlar vardır özellikle Iştar Gözaydın'ın haksız yere hapishanede tutulduğu haftalarda İskender Bey pazar sabahları yayını hiç susturmadı. Üstün Bu burada çok önemli bir platformdan geliştirdiği Iştar Hanım'a destek ve dayanışma yayınına dönüştürmüştü bu bah özel yayını kendi deyimiyle yedek programcılarını sürdürürken önemli bir derleyen kimliğini de tekrar ortaya koydu. Evet Iştar hapisten çıktı. Yayına geri döndü. İskender Bey'in sesini bir süredir duyamıyordunuz zira kanserle savaşmaktaydı. Evet bir süredir gidip işi gidip geldi. Sakarya'de bu hastalıktan dolayı işler hanımla taşınmışlardı. Fakat ne yazık ki dün akşamüstü İskender Bey'in vefat haberini aldık. Üzüntümüz hakikaten tarifsiz. Pek çok açıdan Katkısı çok büyük bir isimden bahsediyoruz. İskender Savaşır derken yarın hatırlatalım. Tophane'de ölen namazında Kılıçeli Paşa Camii'nde e, namazı kılınacak. Tüm sevenler orada olacaktır diye tahmin ediyoruz. Tüm sevenlerine de de başsağlığı dilemek boynumuzun borcu tabii ki buradan. Evet açık dergide mutat akış yok. Bu akşam İskender Bey'e özel bir yayın. 10 sene önce tam da bugünlerde aslında bu e, bahar döneminde açık dergi içerisinde başlamış etimoloji programının ilk bölümü. E, İskender Bey'in çok bakış açısına nasıl da sahip olduğu ve bunları nasıl iyi ifade ettiğinin de çok iyi bir e, yansısı bu program. Evet, kelimelerin anayurdu ve tarihinin ilk bölümü. 2008 yılından İskender Bey'in sesini duyacağız. Eraslan'ın sunumunun ardından Açık Radyo'da Açık gidersiniz Ben bu köşede aslında belki de en eski rollerimden biriyim, derli yani hı hı. arkadaşların bir araya gelmesine vesile teşkil ettim. Dört kişiyiz aslında. Üç kişiyle ilan ettik ama dört kişilik bir çalışma oluyor. Timuçin Binder, Ömer Aygün, Zeynep Sayın da katılıyor. Hı hı. Aslında aynı zamanda da bir kitap çalışması içindeyiz. Aslında bir de bütün bu projenin tarihi benim imzamla yayınlanmış. Sekiz yıl oldu sanırım. Ve başlığı da kelimelerin ana yurdu tarihi olan, ana yurdu ve tarihi olan bir kitap. Onun bir şekilde ben daha o kitabı ilk yayınladığım zaman yaptığım konuşmalarda bile... ...bu aslında bir imzanın kitabı olarak düşünülmesi çok yanlış bir kitap. Bir tartışmanın ortasından konuşan ve bir, zaten bir, çok sesliliği çağıran bir kitap. Yani Türkçenin konuşmaya başlaması lazım burada diye bir şeyler söylemeye çalışıyordum. O yüzden ben yani çok seviniyorum gerçekten. böyle Bu arkadaşlarla birlikte böyle bir iş yapabildiğim için hani bugün aradaki halka... Hani, Öncesiyle sonrasını birleştiren halka ben olduğum için tek başıma hani nereden nereye geldiği anlatalım diye buradayım. Aslında bugün konuştuklarımız tabii daha sonra yapacaklarımızın için çok iyi bir emsal teşkil etmiyor. Biz oturup burada kelimeler üzerine konuşmaya başlayacağız. Evet. Ee, bu arada bir de hazırlık yaptınız. Dinleyicilerimize bir şey de dinleteceğiz konuşurken biz. Evet. Şimdi bu galiba biraz benim özel ilgim oluyor ama mesela Ömer'in de... ...bu konularda kafa yorduğunu biliyorum. Ee, dinlemekte parça, olduğunuz parçanın bir hikayesi var. Hani karşıdan sesleri bilenler tanıyor olacaklardır. Aynı yani zamanda, müziği onda sinyal müziği. Kitabın kapağını tasarlarken... ...ben hep aslında şeyi düşünüyordum. Bahşako'nun nota sayfasını basmayı... ...yani kelimenin anayodu ve tarihi derken... ...aslında kelimenin ruhunda... ...kelimeyle ifade edilemeyecek bir şey var. Aslında kelimelerden önce gelen bir müziğin üstüne yaslanıyor gibi bir sezgiyi ifade etmek için. Yayıncının Semih Sökmen'in bence çok yerinde bir seçimiydi Rosetta taşını. Yani tercüme çabasını göstermek için Rosetta taşını kapağa taşırdı. Biz de notayı arkaya aldık. Şimdi Bahşakon niye bu kadar uygun... Bir kere çok fazla varyant halinde var olan bir eserden bahsediyoruz. Şu anda özellikle dinlediğiniz biyola yorumu, Viola düzenlemesi, piyano düzenlemesi çok ünlüdür, gitar düzenlemesi çok ünlüdür. Dolayısıyla bizim anlam arayışımız için bir kere bu yönüyle çok uygun. Yani anlam böyle bir yerde duran değil, hep yolda olan. Hani bir ana yurt vehmi çağrıştırıyor belki bize ama hep yolda olan ve hep değişik kılıklar altında. ...bizim karşımıza çıkan... ...bir şey bir de... ...bizim kastımızla... ...anlam dediğimiz şey arasındaki ilişki de... ...çok tuhaf bir ilişki... ...bizim bir şey kastediyoruz... ...ama genellikle çok başka bir anlama da gelebiliyor... ...söylediklerimiz... ...söylediklerimiz kadar yapıp ettiklerimizdi... ...şakon dediğimiz formda... Işte ...altta giden bir bas... ...hani taşıyıcı olduğunu düşündüğümüz bir bas vardır ama o da kendi kendine bir ezgi söylüyordu ve üstteki melodik yapıyla alttaki bas yürüyüşün birbiriyle nasıl bir ilişki kurdu? özellikle Bakın Şakon'un da aynı şeyi mi söylüyorlar yoksa bir gerilim mi var ortada yani anlamsal bir ilişkiden söz ediyorsunuz Hı -hı. burada evet bir yandan da benim belki de kulaklığımı ilk açtığım sesli Bak Şakon o yüzden de yani çok özel bir rabıtan var çok güzel. İskender Bey kelimelerin anayurdu ve tarihi köşesinde dinleyicilerimize duyururken kelimelerin konuşmasından bahsetti. Kelimeler konuşacak dedik ya da bunu taahhüt ettik dinleyicilerimize. Hı hı. Kelimeler neler konuşacaklar? Bunu birazcık açabilir miyiz? Hem bunu hem de kelimelerin ana yurdundaki ana yurt kavramına biraz açar mısınız? Nelerle karşılaşacaklar dinleyicilerimiz? Kelimenin konuşmasından başlayalım. bizim okur yazar hani ...küçümseyici değişti, entel denen kültürümüzün bir ortak bence zaafı var. Doğruyu bulmaya, değerlendirmeye, eleştirmeye falan çok yatkınıyız. O yüzden hani bu işin doğrusu ne diye soruyoruz. Ve bu programın başlangıcında da doğru Türkçe ihtiyacı gibi bir şey çıktı. Yıllar önce, çok yıllar önce, 20 yıl önce falan, 23 yıl önce... ...benden büyük, çok saygı duyduğum bir akademisyene dikkatimi çeken bir şey söyledim. Yani yolda geliyordum polis bekleme yapma diye bağırıyordu. Nedir yani niye bekleme yapmada bekleme diyor? Yani ne fark var birine bekleme demekle bekleme yapma. Demek de bana ip sürdüsü doğrusu ne? Dedi. Yani hiçbir mesela benim hiç aklıma gelmemişti soruyu böyle sormak. Yani orada dile gelmiş bir şey var ben bunun ne anlama geldiğini merak ediyordum. Sanırım biz işte çubuğu böyle bükmeye çalışacağız. Yani bir şey ortaya çıkmışsa şimdi bunu da bu doğru mudur, yanlış mıdır gibi bir yargıda bulunmak, hüküm vermektense burada ne oluyor, ne deniyor? Ne dile gelmeye çalışıyor bu yeni çıkmış kelimede, anlamda, söyleyiş biçiminde, ifade eden? Türkçe, İngilizce lafların istilasına uğranıyor, uğruyor deniyor. Nasıl geliyorlar? Nasıl eğip büküyoruz onları? hangi Hangilerini alıyoruz? Yani bu çok önemli bir konumuz olacağı için değil ama bakış tarzımızın. ...hakkında bir fikir vermek için bunu söylüyorum. Ana yurt meselesine gelince aslında bu konuda Timuçin benden çok daha iyi konuşabilir ama etimolojü üzerine çalışanların ortak bir zaafı var. Hani ilk bir başlangıç vehmiyle davranmak. Yani bir kökene, bir ana yurda gittiğimizde doğruyu da bulduğumuzu zannedeceğiz. Benim kitabın da başlığının, programın da başlığının ana yurdu ve tarihi olması o yüzden önemli. Evet bir başlangıç vehmi var hep. Ve bu kelimenin kendileri bize bunu düşündürtüyorlar. Yani baş kavramı, ilk kavramı, ilke oradan geliyor. Yani bütün Yunan düşüncesi arke baş ya da ilk diye tercih edebileceğimiz arkeolojiyi de bize veren kelimeyle başlıyor. Dolayısıyla yani bu bir yanlış anlama deyip bir kenara atamayız ama ona ne oldu, onun yol boyunca neler edindiği... Nerede yetersiz kalıp hangi yaban yeni durumların basıncı altında kabuk değiştirdiği, anlam değiştirdiği, nasıl yeni ufuklara açıldığı da bizim için aynı derecede önemli. O yüzden ana yurdu ve tarihdeyken tam hani bir olağan muhafazakârlık eğimi eğilimiyle sürekli değişme ihtiyacının kelimede nasıl billurlaştığını ve bu gerilimi kelimeler nasıl taşıdığını izini sürmeye çalışacağız. Peki bunu yaparken yöntem olarak bir kronoloji takip etmeyi düşünüyor musunuz? Yoksa e, tespit ettiğiniz somut örnekler üzerinden mi gideceksiniz? Bu soruyu da aynı zamanda tarihi ibaresi de yer aldığı için soruyorum. Yok yani sonuçta bir radyo programı yapıyoruz. Sadece bundan ötürü değil yani çok didaktik bir seminer edasından özellikle kaçınacağız. Ayrıca hiçbirimizin düşünme tarzı öyle değil. Yani bir akademik diskurla akademik söylem hepimiz... ...kısmen içinde yer alıyoruz... ...Ömer de, Zeynep de... ...fiilen şu anda... ...üniversitelerde ders veriyorlar... ...hani ben de, netim için de veriyor gibiyiz... ...yani içinde yer alıyoruz... ...ama hepimizin de bir rahatsız... ...yer alıyoruz... ...o yüzden... ...o yüzden böyle bir... ...sistematik kurmak kelimeleri... ...onları önceleyen bir... ...sistematiğin... ...örneği olarak kullanmak... bu. Tarihçilik sistematiği kadar genel ve hani tartışma götürmez bir şey bile olsa daha ziyade konuşan bir kişinin yaygın dikkati için dedi öğrenciler. Ne aklımıza takıldı demin işte verdiğim örnek. Hani Bekleme yapma. Ondan sonra hani daha mesela buraya gelirken düşündüğüm bir şey örnek vermek için neler örnek verebilirim diye düşünürken hani kız sevgilisinden yakınıyor. Ben onun bana değer verdiğini ne zannediyordum ama yalnızca cinsi, fiziksellikle cinsellikle ilgileniyormuş. Bu tanıdık geldi yani, değil mi? Evet. Ben böyle <gülüyor> çok, çok sevdim. Peki değer verdiğini yani değmek istediğini. Değer kelimesi değmekten geliyor. Böyle düşünmemiştim hiç. E, yani bu ille de bu doğrusu demiyorum ama bunu böyle düşününce birden evet yani o fiziksellik küçümsediğiniz şey değerin esas birbirine değmek istemek. Değer orada ortaya çıkıyor. Bu, bu yanıltıcı diyebilirsiniz başka bir kavramsal yapı içerisinde bu dilin bir hatası da diyebilirsiniz. Ama anlamsal olarak neden olmasın belki etimolojik olarak olmayabilir ama anlamsal olarak tabii ki değer ve değmek arasındaki ilişki hakikaten çok çarpıcı. ve bu arada şunu da konuşalım sizi bulmuşken İskender Bey kitapla ilgili serüven kitap hangi aşamada Açık Dergi programında yapmış yapacağınız bu köşe ve destek projesinde yapmış olduğunuz köşe dizisi kitapla nasıl bir organik bağ kuracak? Yani bu da yaptığımızda aslında kitapta süren bir çalışmadan alınmış bir kesit olacak sonunda. Şu an bir iki yazışma grubunda bunlar zaten yazılıyor, konuşuluyor. İlgilenenler hemen elektronik posta adresimi vereyim... Herkes katılabilir. saba siret@gmail.com. Şu anda mesela ulaşmış bazı ta yara kelimesi üzerinde epi vidudu. Yara, yaralı olmak, yararlı olmak, işe yaramak. E buradan bir hay yaratıcı Bayağı olmak bir ürüne bilinir. <gülüyor> evet. Ve evet. evet. evet. buradan tabii fark, yarmak, bir fark yaratmak. Bu ...günümüz felsefesinin hani... ...diferans deniyor, fark deniyor... Yani ...odun yaymak kadar basit bir işlemden bahsediyoruz... ...sonuç olarak... ...dolayısıyla böyle bir, bir öbek var mesela... ...elimizde hazır... ...ben insanların canını okudum... ...şu ocaktan beri cilve cilve cilve diye... ...yani... ...karşıdan sesler programında da cilve, cila... ...tecelli bunların hepsi aynı kök... E, ...ama bir yandan... ...bu tasavvuf düşüncesi için çok önemli bir yeri var... ...mesela bununla çok uğraşıyoruz... ...ama düşünmek üzerine zaten konuştuk. Bütün bunlar şimdi bizim çalışma programımız yaz ayları içerisinde hepimiz kapanacağız. Hani birbirimizle yazışarak bir iş bölümü yapıp ...Ağustos sonra biz dosyayı hazırlamayı düşünüyoruz. Bir dosyaydı. Ve herhalde gelecek sonbaharda da, da kitabın ikinci baskısı olarak yapacağız. Yani ikinci cilt değil. <gülüyor> Aslında olması gerektiği biçime şimdi kavuşuyor kitap. O bakımdan da Aralık itibariyle falan herhalde çıkmış olur kitap diye Çok güzel. O zaman tekrar dergi içerisinde de konuşuruz. Ee, süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Dinleyicilerimizi dilerseniz parçayla biraz bam, e, baş başa bırakalım. Evet, Ama sizden bir tekrar bilgisi rica ediyorum şu an dinlettiğimiz şeyle ilgili olarak. Bahşakon'un e, Reminör Partitası'nın son bölümü Bahşakon Viola için düzenlemesi... Bakın en önemli eserliği arasında seher, yaylı çalgıları dağırın, piyanonun, gitarın falan, temel klasiklerinden. Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Kelimelerin ana yurdu ve tarihi Açık Dergi'nin 10 yıl önceki köşesi İskender Savaşı tarafından başlatılmış. Timuçin binlerle sürdürülmüştü. Onun ilk yayını İskender Savaşısız ilk Açık Dergi'de bu akşam sizlerle beraberdi. Şimdi kısa bir araya gidip Mutat akışımızda tekrar karşınızda olacağız.